Mehveş Evin ve Serkan Ocak Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri 94.9'dasınız Açık Radyo'da e, Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, Nadir anlardan biri Üçümüz e, yine stüdyodayız e, Mehveş Evin Günaydın Pelin Cengiz günaydın. ve ben Serkan Ocak Üçümüz e, bir Ekonomi Ekoloji Programı'nda Sizlerin karşısındayız Güzel bir güne uyandık Güzel ve soğuk bir güne uyandık e, ama maalesef ülkedeki meseleler e, bizi her sabah uyandığımızda mutlu kılmıyor. E, aksine e, sosyal medya giriyoruz. Bugün acaba ne felaket oldu diye ben her gün açarken inşallah bir şey olmamıştır. Bugün diğeri kaçıyorum Yeni gözaltılar, o yeni operasyonlar, yeni göçükler, yeni e, işçi kazaları tırnak içinde söylüyorum bunu. E, yeni kötü bir şeyler olmamıştır diye. E, ...güne başlıyorum, sosyal medyamı açıyorum... ...gazetelerimi açıyorum... ...ama maalesef her gün bir şeylerle... ...karşılaşıyoruz... E, ...geçenlerde konuş... ...geçenlerde e, başımıza gelen memleketçe... E, ...yaz tuttuğumuz bir olay... ...yine... E, e, ...bizi yönetenlerin hep... E, ...fıtrat dediği, işte e, bu işin... ...doğasında var dediği bir maden kazası... E, ...yaşandı Siirt'te... ...bunu konuşacağız bugün... E, ...bir konuğumuz olacak... Ee, avukat Evren İşler bize e, anlatacak meseleyi bu bizim gerçekten bir e, doğam doğa, bu işin doğasının gereği midir bu kazalar yoksa bunlar bir cinayet midir e, bunları o anlatacak ama e, biz ufak bir hatırlatalım neler olmuştu siirti orada kaç işçi toprak altında kalmıştı. 16 işçi e, toprak altında kaldı ve en son alınan bilgilere göre e, 7'sinin cenazesi çıkarıldı. 9'una hala ulaşılamıyor. Ee, çeşitli çalışmalar var. Ee, şimdi çeşitli hem sivil toplumdan e, avukatların da dahil olduğu heyetler de gitti. Tabii gazeteciler de e, bölgede. Daha sonra e, bölgede çalışan bir gazeteciye de bağlanacağız. Ama öncelikle e, bugün de Sosyal Haklar Derneği e, Şirvan'a gidip incelemelerde bulundu. Ee, orada nelerle karşılaştıklarını bugün 12'de saat e, Taksim Hill Oteli'nde e, bir basın toplantısıyla açıklayacaklar. Biz de bu açıklamadan önce Avukat Evren işlerden rica ettik. Hattımızda zaten. Merhaba Evren Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bize hemen anlatabilir misiniz Evren Hanım? Ne, nelerle karşılaştınız? Çünkü bu işçi cinayetleriyle ilgili sizin daha önce de çalışmalarınız olmuştu. Evet oldu ee, sonunda söyleyeceğimi başta söyleyerek tamam. başlayayım Göz göre göre gelen bir iş cinayeti söz konusu ee, Ne bir doğal afet ne fıtrat hiçbirine sıkacak çok gözle görünen e, bir iş cinayetinden bahsediyoruz e, Şimdi e, bazı başlıklardan ben bahsedeyim e, Cinay Holding'e bağlı park elektriğin e, açık ocak şeklinde işlettiği bir bakır madeni burası hı hı. Park elektrikinin yanı sıra dört tane de taşır on şirket çalışıyor burada. Beş ee, şirket aynı anda çalışıyorlar yani işin belli bir bölümünün taşır taşır edilmesi söz konusu değil. Ee, madenin belli bölümünün e, belli metreküp e, maden çıkarmak üzere taşır ona verilmesi söz konusu ee, daha e, açık e, işletme şeklinde yapılıyor. Şimdi burada fotoğraflarda görmüştür herkes en azından diye düşünüyorum. Basamak basamak ilerleyen bir çalışma söz konusu. Bu basamakların maden mühendisleri bu basamakların genişlik ve yüksekliğinin bölgenin jeolojik yapısına göre belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak genel teorik bilgi bu. O bölge için Siirt Şirvan maden ucağı için gözlemimiz ve aldığımız bilgiler şöyle hem Basamakların genişliği, hem yüksekliği e, doğu uygun değil. Genişliği yarı yarıya azaltılmış durumda, yükseklikte kimi bölgeler üç katına kadar çıkarılmış durumda. Yani maden ocağı hiçbir şekilde e, usulüne uygun bir şekilde e, dizayn edilmemiş. Evet, dizayn edilmiyor. Görünen bu, e, bu e, şekilde yapılması da e, bölgenin mukavemetinin stabilitesinin bozulmamı için her türlü toprak kaymasına şev kaymasına yani bu bir heyelan değil bu bir şev kayması hı hı. yol açıyor evet. ee, şimdi bölgede biz, ben bahsettiğiniz sosyal Aktör derneği heyetinden biriydim genel başkanımız Melda Onur ve genel sekreterimiz Can Atalay'la birlikte bölgedeydik hafta sonu 19-20 Kasım'da ee, gözlerimiz şu daha öncesinde de orada konuştuğumuz bütün işçiler e, ve aileler halk şunu söylüyor burada daha önceden de çeşitli işçi kazaları yaşanmış iş cinayeti boyutuna gelmemiş ama yaşanan her olay şirket içinde kapatılmış resmi makamlara bile bildirilmemiş son olarak 25 Temmuz'da bir şehir kayması daha yaşanmış Malende ve işçiler gündüz olduğu için görüp kaçabildik diye anlattılar bize gündüz olmasaydı belki biz bu iş cinayetini 25 Temmuz'da yaşamış olacaktık 25 Temmuz'dan sonra madem bir sürü kapatılıyor ve kapatılma ile ilgili yaptıkları resmi açıklama şu, bence çok önemli bir itiraf bu. Uzun üretim sürecinin yarattığı yıpranma ve teknolojik eskimenin neden olduğu verimlilik düşüşüne önlem almak için madeni kapatıyoruz diyorlar. Yani R şimdi Raporda var yani bu, bu şey olarak var, vergi evet. olarak var. <gülüyor> Her ee, zaman her zaman olduğu gibi tipik bir Türk zihniyetiyle yani söylemek istemiyorum ama maalesef <gülüyor> bu hep bir yaya geçidi yapılması için insanların ölmesi gerekiyor. Aynen böyle bir durumla karşı karşıyayız orada o zaman değil mi? Ee, şöyle aslında daha vahim ile karşı karşıyayız. İnsanlar ölmeden biz buraya yaya geçidi yapalım yoksa özürler demişler. Ama yapmadan devam etmişler. Ee, çok daha vahim bir hal olduğunu düşünüyorum. Yani uzun üretim sürecinin bölgeyi yıprattığını görmüşler. Teknolojik eskimeleri olduğunu kabul ediyorlar. Ee, buna rağmen madeni belli bir süre kapalı tuttuktan sonra çalıştırmaya devam ediyorlar. Bu e, ceza hukuku anlamında net bir olası kasttır. Yani e, sonucu öngördüğünü görüyoruz ve sonucu kabullendiğini görüyoruz. Ee, evet. Başka e, tanıklıklar da var. E, bölgede çalışan bir başka taşeronu. E, burası kayar diye işverene görüş bindirdiğini biliyoruz. İş, e, hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızdan bir tanesinin annesine toprak kayıyor dediğini biliyoruz. E, bölgede çatlaklı, madendeki çatlakları ölçtüklerini ama çamurla kapatıp kamyonların ve iş makinelerinin geçişine e, imkan sağlayıp çalışmaya devam ettiklerini biliyoruz. E, çok net, çok tipik bir işçinin cinayetidir. Ceza koku da olası katlı e, sorumludur bütün sorumlular diye düşünüyoruz. Evet aslında ee, tam da e, Soma'dakine benzer tamamen göz göre evet. göre gelmiş e, evet, aslında belki evet. baara baara gelmiş bir e, iş cinayetinden Aynen. bahsediyoruz değil Aynen. mi? Zaten Madenlerdeki iş cinayetlerinin tamamı göz göre göre geliyor. Çünkü e, madende bir anda bir şey olmuyor kolay kolay. Evet. Yani, e, bölgenin yapısını ve e, teknolojiyi eğer bilirseniz önlem alabilmenize imkan sağlayan bir madencilik bilimi var. Ama e, bunların hiçbirine dikkat edilmeyip üretim öncelikle hareket edildiği için e, madenlerdeki işçilerinin tamamı göz göre göre geliyor. Şirvan'dan aynı şey olmuş zaten. Ve denetim e, konusu da e, bir soru denetim, işareti değil mi? Yani devletin aslında bir... bir hükümlülüğü var. E, Kesinlikle. E, Enerji Bakanlığı'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın. Evet. E, denetleme evet. yapması lazım e, ama Soma'da da gördüğümüz gibi e, diğer kazalarda kaza değil facia iş cinayeti e, düzeltiyorum Hı. gördüğümüz gibi burada da bir e, denetleme yapılmadığına dair e, bilgiler var. Evet bilgiler var bizim görüştüğümüz e, işçiler hiç denetleme görmediklerini söylediler. Ee, basına dam takip ettiğimiz kadarıyla da işte müfetçiler geldi çılıştı gitti gibi açıklamalar var ama yani şunu çok net görebiliyoruz yani e, Temmuz ayında diyorsun ki ben burada e, bölgeyi yıprattım kapatıyorum sonra açıyorsun ve açtıktan sonra da işlerin tamamı şunu söylüyor iki tane damar vardı burada değerli maden vardı bu iki damarı almaya hedeflediler hızlıca bu, bu iki damarı alıp açık ocak işletmesinden kapalı ocağa tünel tarzında çalışmaya geçmeyi hedeflemişler ee, ve bununla ilgili çalışmaları devam ediyormuş. Çin'den bir ekip getirmişler e, ve e, yönetim kurulu üyesi Korkut Eken'in oğlu Gürhan Eken bölgede işçiler patron diye Gürhan Eken'i biliyorlar e, ve bu e, madeni kapalı hocak halinde işletme gerektiğini de görmüşler bunun için de e, çalışmaya başlamışlar. Ancak e, o iki değerli damarı çıkartabilmek için göz göre göre işçilere sahip sürmüşler e, ve öngördükleri sonucu e, oluşum hiçbir şekilde engellememişler. E, şimdi ben e, birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi soruşturma evresinden ba biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, biz bölgede e, hiçbir adli makam görmedik. Oradaki e, basından arkadaşlara da sorduk, vatandaşlara da sorduk. E, savcı'nın olay yerinde olmadığını tespit ettik. E, bütün soruşturma aşamasındaki delil toplama ve soruşturma yönetme işi savcıya aittir. E, ancak bu işler Yanlış duymadık rapat... değil mi? Savcı e, olay mi? yerine hiç gelmemiş öyle mi? Yani hiç, şöyle söyleyeyim, belki e, şimdi bizim halkın bulunduğu yerle e, katliamın yaşandığı yer arasında oluşmuş bir krater var madenden dolayı. Hı hı. Biz e, nokta olarak olay yerine savcı gittiyse biz de hasta görmemiş olabiliriz. Yani Kimseyi de töhmet altında bırakmak istemem ama hı hı. şunu gördük, bunu söyleyebilirim. E, çalışmaların başında savcılık yoktu. Yani çalışmalar valilik ve afak tarafından yürütülüyor. Şimdi burada delil toplanması lazım. Burada tespit evet. yapılması lazım. Buraya bilirki şeyeti gönderilmesi lazım. Burada Göz göre göre gelen bir işçinin hayatı var. Sorumlular sadece o vardiyanın amiri veya o işletmenin müdürü değil. Kesinlikle olamaz böyle bir şey. E, 6 kişi gözaltına alındı. Bir tanesi tutuklandı. Tutuklanan Hı -hı. kişi işletme müdürü. Evet. Ve işletme müdürü kendi can güvenliği sebebiyle tutuklandı. E, o, ve bu işlemler yapılırken 4 tane işçi dinlendi. Olay günü olay yerinde 20 tane işçi var. 16'sı zaten e, Şevkay Mısır'ın toprak altında kalıyor. Şans eseri kurtulan dört işçisinin ifadesiyle altı tane gözaltına altına aldığı insanın ifadesiyle yani 16 kişi ölmüş, 10 kişi dinliyorsun sadece lütfen bir bir kişi incelemesi yok. Şu anda yapılan çalışmalar değiştiriyor o bölgenin coğrafyasını? Tabii ki İlk zamanlarda evet. itibaren oraya bir bir kişi yetiminin gitmesi ve teknik tespitlerini yapması gerekir. Biz soruşturma nesici yürütüldüğünü düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi kamu görevlilerinin ve bakanlıkların korunacağından endişeliyiz. Bunun olmaması için de süreci, süreci takip etmeyi e, hedefliyoruz amaçlıyoruz ve e, elimizden geldiğince bunu e, yapacağız. E, Ailelere de tazminat <gülüyor> vesaire diğer e, ceza i̇şte yani, davalarıyla ilgili e, yardımcı olabilecek <gülüyor> misiniz? Yani şöyle ailelerden bir gelmesi halinde seve seve yardımcı olacağız bunu da söyledik. Biz Sova'da da aynı şeyi yaptık. Biz ceza dosyalarını önemsiyoruz. Bu işi sosyal haklar da çalışması kapsamında yürütüyoruz. Hiçbir pek maddi beklentimiz olmaksızın. Ailelere de bunu anlatmaya çalıştık önce tabii insanlar daha cenazelerini alamamışlar. Evet. Burada evet. ailelerin acısı bambaşka. O yörenin taziye kültürü bambaşka. Taziye devam ederken böyle şeylerden konuşmuyor o o bölgenin insanı hı hı. dolayısıyla hani ailelerle ve o bölgedeki demokratik örgütlerine siyaset parti temsilcilerine <gülüyor> bizim bu işte emek harcama istediğimizi söyledik böyle bir kelep gelmesi durumunda da seve seve onların yanında olacağız başka bir önemli bir şey atlamayayım diye bir yandan da notlarıma bakıyorum çok yardımcı ee, oldunuz ee, Evran Hanım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de bir duruşmanız ederim. var biliyoruz. Aa, e, <gülüyor> ben son bir şeyle bağlıyım. Tamam. E, bu iş cinayetlerinin hep gözlere göre geldiğini söyledik. Dün Soma bir gelişme oldu. E, ve biliyorsunuz pazartesi günü Soma'nın duruşması vardı. Duruşmada aileler her duruşma öncesi yaptıkları yürüyüşte şu sloganı yaptılar. Soma'dan Şirvan'a katledenler aynı. Bütün iş cinayetleri, bütün madem politikası, bütün katliamların sebebi aynı. Soma'daki aileler bunun bilincinde. Bu gelişmeden sonra dün itibariyle Soma'nın asıl patronu Alp kan hakkında iddianame düzenlendi. Evet, sevinsek mi, üzülsek mi, sevinelim iddianame <gülüyor> evet. düzenlendi. En azından. Üzülelim, bilinçli, en azından. Taksir, bilinçli taksirden düzenlendi. Kabul, kabul edilmesi mümkün değil. Ee, buranın patronu benim, her türlü kararı ben aldım, yatırımları ben yaptım e, bütün işi ben yapıyorum diyen insanı e, olası kaçtan e, insan hakkında olası kaçtan iddianameyi düzenlememek kabul edilebilir bir şey değildir. Biz hem Şirvan'da hem Soma'da e, üst düzey e, şirket yetkililerinin kamu görevlilerinin bakanlıkların olası kaçtan söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Bütün sorumlular olası kastla yardımcaya kadar da bu Hukuksal süreci e, takip ediyoruz. Peki çok teşekkürler, çok teşekkürler. Avukat teşekkürler. Evreniş'ten. Siyat'te ben teşekkür ediyorum. Bize anlattınız. Çok, çok sağ olun yayınımıza katılırız Sizlerle için. Sizler de sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok, çok merhaba. Şimdi sevgili Açık Radyo dinleyicileri biz burada hakikaten dinlerken tüylerimiz diken diken oldu. Yani bu kadar göz göre göre resmen cinayet. Önceden Medya'dan söylüyorsun. Medyadan ne kadar az Önceden söylüyorsun ben evet. buna getireceğim. Bir medya Hı -hı. çalışanıyım, gazeteciyim. Ee, ben yıllar önce hatırlarsınız Karadon'da da bir maden faciası oldu. Günlerce orada madencilerle birlikte e, bekledim. Oradan ce cesetlerin çıkarılmasını bekledik. Oradaki süreci gördük. Hikaye hepsinde aynı. Avukat Hanım da çok güzel söyledi. Burada dedi madencilik bilimi diye bir şey var. Ve gerekli tedbirler alınırsa bu kazaların hepsinin önüne geçilebilir. Ee, bir kaymadan bahsetti. Bu bir yağmurla gelen bir şey değil. Bir doğal afet kesinlikle değil. Gerekli tedbirler alınsaydı oradaki 16 can şu evet. anda... Ölmemiş olacaktı ve en acısı da hakikaten bunları dinledikçe bir yandan böyle geçmişleri somaları Afşin Elbistan'da da biliyorsunuz hala insanlar orada 9 tane maden işçisi toprak kayması sonucunda toprak altında kaldı ve kurtarılamıyor. Üzerine 75 milyon metreküp toprak kaydı yani çalışma bile yapılamıyor çünkü bilmem kaç bin kamyon kaç yılda çıkarılabilecek gibi rakamlar var ve imkansız olduğundan dolayı. E, ...çıkarılamıyor. En korkuncu da bence... ...yani gazeteci olmama rağmen maalesef... ...bunların medyada eskisi kadar... eski ...giderek daha da azalması... ...toplumsal bir kanıksama var... ...işte bunun adına ne dersek, ne dersek diyelim... yani ...bir Hı -hı. iktidarın baskısı var... E, ...diyelim mecra kalmadı... ...gazeteci kalmadı... ...ve günden güne bunlara daha... ...ve kalanlarda olursak... e, ...haber yapmak isteyenler de aslında... Engelleniyorlar. Şimdi hatta bir gazeteci arkadaşımız var Evrensel Gazetesi'nden <gülüyor> Serpil Berk. Ee, Serpil hatta sanıyorum. Merhabalar. Merhabalar. İyi günler Merhaba Serpil. Teşekkürler. Ee, şimdi biz avukat Evren işlerle biraz e, meselenin genelini ve hukuki boyutunu şu aşamada e, aldık dinledik. Bugün de Evrensel Gazetesi'nin e, manşeti her şey güzeldi deyin diye. Şirvan'da yaşanan facia ile ilgili şirket yetkililerin işçilere söylediği cümle var. Siz de gazeteciler olarak sahada bu konuyu araştırırken çalışırken orada bir takım engellemelerle karşılaştınız. Onları alalım senden nedir, nasıl yaşandı bu süreç? Dinleyicilerimize bunu aktaralım. Evet biz maden faciasının yaşandığı yere gittiğimizde işte korkuç korkunç manzarayla karşılaştık işin hızlı. Koca bir dağın böyle kemirildiğini e, gördük ve alanın sol tarafında aileler e, Kızılay ve Afat çadırlarında e, ellerinde dürbünlerle karşıdaki çalışmaları dakika dakika izliyorlar. Biz ilkin e, işçilerin yanına ya Yani ana firmanın, kadrolu işçilerin yanına gidip onlardan bilgi almak için sohbet ettik işçilerle. Onlar e, her şeyin yolunda olduğunu, çalışma saatlerinin ya da koşullarının Herhangi bir problemin olmadığından falan bahsettiler bizlere. E, tabii konuşma, sohbet ilerledikçe bize şey söylediler. Yani aslında tüm bu sorunlar sorunlar taşıyor. Şirketlerde var. Onlarla konuşsanız daha iyi olur dediler. Tabii aklımıza bir sürü soruyla indik aşağıya. Ailelerin beklediği alana doğru gittik. Orada Diha muhabir arkadaşımız 4-5 gündür orada ailelerle birlikteydi. Onu yönlendirmesiyle ailelerin yanına gittik ve sohbet etmeye başladık. O esnada sohbet esnasında e, şirketin güvenlik görevlisi gelip ailelerden görüş alamayacağımızı e, bunun valilik emriyle yasaklandığını söyledi. E, bizi o alandan uzaklaştırmaya çalıştı. E, Tabi biz yine de e, yani işçilerle görüşmeye, ailelerle görüşmeye devam ettik bu engellemeye rağmen. Ya yani orada şey de görmek mümkün Şimdi Basına bir yer ayrılmış e, diğer medya grupları orada. Saat başı canlı yayına bağlanıyor, çalışmalarla ilgili bilgi veriyor. E, rutin şeyler yapıyorlar fakat e, işçilerin içerisinde dolaşıp haber yapan ya da ailelerin duruma dair ile ilgili fikirlerini soran hiçbir basın yoktu bizler dışında. O yüzden kaldığımız iki gün boyunca şirket, yani firma tarafından sürekli hedef halindeydik. İşçiler gelip bizi uyarıyorlardı bu iki gün boyunca. İşte seni şu takip ediyor, dikkat et, yazdıklarına bakıyor, dikkat et tarzında. Son ayrıldığımız gün diğer muhabiri arkadaşlarının görüntüleri silindi. Ve gözaltına alınmak... Özel güvenlik edildiler. mi sildi e, Evet, yani oradaki şeyler, e, özel harekat polisleri falan, jandarma da vardı. E, diğer muhabiri arkadaşın görüntüsünü silen onlardı. Peki valilikten hakikaten böyle bir e, belge gösterdiler mi? E, böyle... E, böyle bir belge bize göstermediler. Biz vali de gerekirse arayalım falan dedik. E, güvenlik görevlisi arka bölüme götürdü bizi. Orada bir yere girdi. Tekrar sorayım dedi ben. Ya bir işleri. zaten Bekleyin. bir e, gerekçe gösterilemez yani bir gazeteci biliyorsunuz basın kanunuyla ile biz güvence altına alınmış dolayısıyla bir mahkeme kararının dışında hiç kimse gelip bunu yapamazlar ama tabii benim de yıllardır Güneydoğu'ya gittim benim de benzer şeyler başıma geldi her zaman geliyor ki evrensel diha muhabirlerinin e, daha fazla geliyor. Hı hı. Yani içeride sorduğu kişi ise kim olduğunu sorup biz de gidip konuşalım kendisiyle diye firmanın müdürü olduğunu söyledi bize güvenlik görevlisi. Yani biz oradan aslında hani kim tarafından engellendiğimizde niye engellendiğimizde anladık ve bu işin üzerine daha çok gitmek gerektiğini, üzeri örtüler bir şeyler olduğunu zaten biliyorduk. Yani çünkü nerede bir işçi hayati varsa bu müdekette altından hep hani taşeron çıkıyor. Evet. Ee, Şirvan'da olduğu gibi. Evet. Yani taşeron işçilerle o günün akşamı konuştuğumuzda çalışma koşullarının gerçekten insanlık dışı çalışma koşullarında çalıştıklarından bahsettiler. Mesela biz o ıı, kazanın, facianın yaşamlı yere baktığımızda, 12 saat çalışıyorlar, iki vardiya. Gece vadiyesi harıl harıl çalışıyor. Herhangi bir aydınlatma yok. Hı hı. Yani biz basit mantıkla şeyi düşünüyoruz. Yani herhangi bir toprak kayması olsa sadece iş makinelerinin ışığıyla çalışıyorlar. Ya da yukarıdan bir taş falan gelse göremeyecekler yani bunu. Ve baret yok. Ne ayaklarına ne kafalarına gerekli iş güvenli tedbirleri anlamında donanımlara sahip değiller. Verilmiyor taşı işçilere bunlar. E, bu daha fazla kar için e, nasıl bir mantık kurulabiliyor bilmiyorum ama en temel e, güvenlik önlemleri alınmıyor. Denetimler yapılmıyor. <gülüyor> e, ailelerin başka anlattığı ya da kurtulan <gülüyor> işçilerin, e, orada çalışan işçilerin anlattığı mutlaka çok çarpıcı şeyler vardır. E, senin aklında Aa, e, şu anda <gülüyor> aktarabileceği ne var? Yani mesela bizim görüşmüş taşeron işçi o günün akşamında... Yani göçük altında kalan bir işçi İbrahim, İbrahim Kılıçlı sanırım adı. Ee, ve şey diyor yani yetkilisini arayıp yeni şiştiğini yani toprağa şiştiğini söylüyor. Yetkili kişi de girmeyin çalışmayın diyor. Fakat bunlar çalışmaya devam ediyor. Ve bu olayı bize aktaran işçi yani onlar kendinden girmezler. Onlara bu emri kim verdi? Örneğin de Hı -hı. Maden Mühendisleri Odası'nın da ihmali ilişkin... E, İhmal'e dikkat çeken değerlendiren ama mesela bu e, açık ocak sistemi e, şey diyoruz, şey diyoruz mesela bu basamak şeklinde düşünün, bu aralıkların gerçekten olması gereken e, uzunlukta olup olmadı, mesela genişlik bir bizim gözle görebildiğimiz 10 metre gibi bir şey ama bunun daha fazla olması gerekiyor muhtemelen yani uzunluk da aynı şekilde 20-30 metre arası e, aşağıdan yukarıya gelen bir sistem düşünün ve yukarıdan toprak olduğu gibi alanlar olduğu için. Aşağı gelmiş. Mesela o kazının olduğu yere baktığınızda ilk dikkatinizi çeken toprak altında kalan ve unupak olmuş koca iş makineleri, dozerler, kamyonlar ve şeyi düşünüyorsunuz ilk anda. Hani koca makineyi bu hale getiren toprak işçi ne yapmaz yani. Evet. Öyle. Bir Doğru. de e, Korkut Eke'nin oğlunun e, işletmeler, e, iş, bir işletmenin yönetim dürü, kurulu üyesi evet. oldu aynen, aynen. değil mi? Evet biliniyor evet, onu. Evet, Korkut Eken'de tabii bölgede hı hı. özellikle 90'lı yıllarda dinincilerimizi hatırlatalım çok karanlık ve şahibeli meseleler Faili meçhul bir takım aynen, cinayetlerle karışmış evet, anılan bir kişi dilisi. ve bu da tabii ki hani mali dar mı diyelim ne diyelim böyle bir şeyde tesadüfen e, denk gelmiş olması diyelim. Ne diyeceğimiz bilemiyoruz. Çünkü neresinden baksak hakikaten e, bir skandal. E, <gülüyor> e, bir cinayet. Toplu cinayet. Burada ee, aslında e, failleri çok da belli. Çok da net. Avukat Hanım da söyledi. E, buna rağmen ne yapılacak? Yani bizler gazeteci olarak bunun Peşin takip edeceğiz. Ee, Serpil'de sahada, yani bizler de burada. Zorluklarla, zorluklarla yani, yani zorluklarla engelleniyor. Şey o, halkın haber alma hakkı engelleniyor. Serpil gibi gazeteciler sahada e, olan biteni bize aktarmaya çalışıyorlar. E, fakat onlar da engelleniyorlar. Evet. E, bunda tabii e, muhtemelen, gerçi Soma'da da yaşadık ama burada özel bir durum olarak tabii maden sahibinin esas itibariyle, medya patronu olmasının da evet. büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Serpil çok teşekkür ederiz. Yayınımıza teşekkür bağlandığın ederim. için sana ve beraberindeki gazeteci arkadaşlara sahada kolaylıklar, başarılar dileyelim çok sağ olun. sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel haberlerinizin de devamını güzel derken başarılı, başarılı, başarılı gazeteci evet devamını ee, diliyoruz. Bu hafta e, programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla e, çıkalım programdan. E, Kurtalan Express ve Hayko Cepkin Maden Ocağı şarkımız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.